A'udhu billahi minne şeytanir raciim, kismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahlihi ve man sa'la ve ve man intabahu biya hissenle yomiddi. Amma ba'd, dün hatırlayacak olursanız, e, hayızlı kadın ile nifası kadının e, orucunu bozacağını, yerine vermesi gereken kefareti beyan etmiştik. Bugün Allah nasip ederse gene bugün yine İbn Kudam el-Ham bil kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadı Khirat'ın metnini şerh ediyordu. Tekrarlıyorum sürekli ki akıllarda yer etsin diye. Kadı Khirat'ın şimdi gene sözünü naklediyor. Diyor ki: "Ve elimalayde en yuftira iza kana senn yezid fi maradihi fa in tahammala wasana kul halahu zalika wa aza'ahu." Yani diyor kişi hasta iken hasta iken borçlu iken oruç tuttuğunda hastalığı artacak ise bu kişi orucunu bozar eğer tahammül eder bu sıkıntıya, bu hastalığına rağmen orucuna devam ederse ve oruç tutarsa mekruhtur bu yaptığı ama orucu geçerlidir. Hatırlayacak olursanız hayızlı ve nifaslı kadın kendi oruç tutsa dahi o oruç neydi? Batıldı. Ama böyle bir hasta yani Kadınlara ait olan hastalık değil de, bütün kadın, erkek, bütün insanların genel olan hastalıklar var. Bu hastalıklar sebebiyle insan orucunu tutarsa bu mekruhtur. Kendini meşakkete soktuğu için ancak orucu geçerlidir. Diyor ki i̇bn Kudame, şimdi kendi sözleri başlıyor İbn-i cümle Genel olarak alimler hastanın orucunu bozmasına icma etmişlerdir diyor. والاصل فيه Allah'ın şu sözüdür asıl Temenken sizden kim hasta ise başka günlerde tutsun. Ve maradul Hastalık odur ki diyor kişi oruç tuttuğu zaman o hastalık o kadar artıyor ki ta ki kişiye meşakkat oluyor ve onun için korkuluyor ölüm olsun, hastalığın şiddetlenmesi olsun vesaire korkular. قِيَلْ يَا أَحْمَدْ مَتَا يُفْتِرُ <gülüyor> Ahmet'e sordular ki hasta ne zaman? Oroş bozar. قَالَ اِدَالَمْ يَسْتَتِعَ Dedi ki güç yetiremezse bozar. قَالَ <gülüyor> Dediler ki, Kıyıl <gülüyor> denildi ki مِثْلُ <gülüyor> Peki, ateş hastalığı var ya rumba olur? Bizim hani çocuklarda, büyüklerde olan aşırı derecede hararetin yükselmesi Dediler ki ateş hastalığı için ne diyorsun İmam Ahmed'e? İmam Ahmed dedi ki vay Günber adim aşetdur minarhuma. Ateşten daha şiddetli bir hastalık var mıdır dedi İmam Ahmed. Yani hatırlayacak olursanız güzel kardeşler ben ikinci ve üçüncü ders olacaktı. Dedim ki Allah sunamatallerlere sülü. Oroçta geniş tutmadıkları orucun dışında geniş tutmadıkları kadar oruçta ruhsatları geniş tutmuşlardır demiştik. Allah Subhanahu ve taala şeriat da bu meseleyi böyle kılmış. Şimdi anlayacaksınız neden böyle söylediğimi. İbn-i devam ediyor. وَحُكِيَ عَنْ بَعْدِ السَّلَفِ Selefin bazılarından rivayet edildi ki اَنَّهُ أَبَحَ الْفِطْرَ بِكُلِّ مَرَطٍ Her türlü hastalıkta insan şey yapabilir. Orucunu bozabilir diye rivayet edildi. Hatta مَنْ وَجَعَ isba, Parmağında şiddetli ağrı olan bile orucunu bozabilir dedi Selefi Salih. Yani Allah çünkü ayette ne demişti? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا Sizden kim hastaysa. Şöyle hastalık, böyle hastalık Allah umum bir ifade kullanmış. Diyebilirdi ki sizden kim şiddetli ölecek kadar hastaysa. Niye? Çünkü bazı naslarla bunu açıklıyor. فَمَنْ اِتُرَّ غَيْرَ بَعْدْ دَغِينُ Kim zorlanırsa ölmeyecek kadar domuz etinden, kandan, leşten, haram kılınanlardan yiyebilir diyor değil mi Allah ayette. Bakın orada ifade ediyor. Zaruretin keyfiyetini ne? Ölmeyecek kadar. Ama bu ayette umum ifade kullanıldığı için selef dediler ki bütün hastalıklarda Allah ruhsat vermiştir. Kişi giderse orucunu bozup sonradan yerine gününe gün kaza edebilir dediler. <gülüyor> Tıpkı yolcunun hali gibidir. Biliyorsunuz misafir yolcu olan anlattık bunu hükmünü. Oruç tutmaması esastır ama oruç tutarsa da orucu geçerlidir. Allah katında makbuldür inşallah. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاِنْ تَحَمَّلَ الْمَرِيدُ وَسَامَ مَا هَذَا Bu kadar anlattığımız şeyden sonra oruçlu tahammül eden hastalığına ve bununla beraber orucunu tutar ve buna sabrederse فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوحًا Bir mekruh işlemiş olur. Lima لِمَا يَتَضَمَّنَهُ مِنَ الْإِطْرَارِ nefsihi Nefsini zorladığından dolayı. İllet bu nefsini zorlaması. وَتَرْكِهِ تَحْفِيفَ اللّٰه Allah'ın ona hafiflettiği şeyi terk etmesinden dolayıdır. Yani Allah'ın geniş tuttuğu bir şeyi daraltmak cahillerin işidir. Müşriklerin işidir. Allah'ın geniş tuttuğu bir şeyden faydalanmak, Allah'ın verdiği sadakadan faydalanmak, Allah'ın öylesine emrettiği şeydir. Wa quuli ruhsatihi ve yusahhu ve yuzlihu. Kişinin bu ruhsatı kabul etmesi gerekir. Ama kabul etmeyip de kendi tahammül ederse orucu sahiptir diyorum gene. Li'annehu azimetun terbuha ruhsa Çünkü tutmak azamettir. İkrahtaki gibi. Ancak terk etmek ruhsattır. orucu terk etmek ruhsattır. Evet. Daha sonra İbn-i Kulam Elhamdeli diyor ki gene Kadas Herakli'nin sözünü hakları ve kederken musafir yolcu da bunun gibidir. Zaten yolcun hükmünü daha önce de anlattık uzun uzun diye. Tekrar bu meseleye girmiyorum. Daha önce tafsilatlı bir şekilde Değindiğimiz için. Hatırlayacak olursanız Cimamın kefareti neydi? Ya köle azad etmek, köle azad edemiyorsa 60 gün oruç tutmak, o da yapamıyorsa 60 vakili doyurmak'tı. Peki bu 60 günlük oruç, ardarda olmak zorunda mı? Yoksa ayrı ayrı tutulabilir mi? Burada şerakinin sözünü naklediyorum. <gazâ> Vakanda o şehre gelmada anne mutasarriften yücizi o. Kadın şerakî böyle diyor. Ramazan'da bozduğu bir orucun kazasını yapan bir kişi 60 günlük orucu ayrı ayrı tutabilir. Var mutatabiyu ahsen. Ama arka arkaya olması daha güzeldir diyor. Arka arkaya olması daha güzeldir. Hala qavli ibni Abbas ve Anas ibni Malik ve Ebu Hureyye ve Muhayyiz Rizin ve Ebu Hilabe ve Mücahid ve Ahlul Medine, Hasan, ve Sa'id ibni Musayyid ve Ubeydullah ibni Abdullah ibni Utbe وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والمثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق هم سب görüşdüler وحكي وجوب التتابع عن علي وأبي عمر أرذا قد تطمن olduğu ise an Ali, وأبي عمر والنصا والشعبي مننadan rivayet edilmiş وقال şart demiş. Öbür türlü olsa olur, demiş. Ni'ma rawi ibn Muzdir bi isnadihan Ebu Hurayra annennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hadisten dolayı Ebu Hurayra'ya rivayet edilmiş. Men kana alayhi insamu Ramazana felyasrudhu ve la yaftahu. Kim Ramazan'ın kazasını tutuyorsa arasına ayrılması kesmesin. Ard arda olsun. Serd olsun yani ard arda gelmesin. Ve la ne diyor bizim delilimiz ise itla'u kavlillah taala fi ittadi min ayamin ukhra. Hani demişti ya man kana minkum maridan Alay seferin. Kim seferdeyse veya hastaysa min eyyamin uhar. Başka sayılı günlerde tutsun. Bu ayette Allah subhanahu ta'ala bir kayıt belirtmediği için, ayet umum olduğu için diyor ki, biz diyor burada ardarda tutmanın şart olduğunu çıkarmıyoruz diyor. Fa <gülüyor> in eğer denilirse diyor kadru <gülüyor> huya an ahişe enneha taled. şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nezele fe iddetu min eyyamin uhar mutetabi ayet. Ayşe böyle okumuş bu ayeti. Başka günlerde mutatabiat, ard arda tutsunlar şeklinde okumuş. Fesakatet mutatabiat Bu diyor ard arda ifadesi düşmüştür diyor. Kulüne deriz ki Hada lem yekbud entena sıhhatuhu. Bizim yanımızda bu sıhhatli bir rivayet değildir diyor. Ve lem sahha tefesakatillavlatu el muhtecubiha Lafız diyor sahih dahil olsa diyor Burada iticac edilen konuya lafız delalet etmez demiş. Ve ayda kavl-u sahabete قال Ömer, kavli var diyor. İbn Ömer dedi ki: "İnsan falakla inşaa'a fakraqa." yolculuk yaparsa dilerse ayrı ayrı tutar orucunu demiş. "Ve inşaa'en taaza." İstiyorsa da arada da tutar demiş. Yani sadece 60 günlük oruç olarak bakmayın mevzuya. Mesela Ramazan'da 5 gün hastalığınız dolayısıyla oruç tutamamışsınız. Sonra kaza diyorsunuz ard arda mı tutmanız lazım. İşte İbn Ömer diyor ki inşa asafa hata inşa İstiyorsa ardalarda tutar, istiyorsa arasını ayırır demiş. Varu ve ile nevi peygamberden de merfu olan bu hadis rivayet edilmiş. Vakali <gülüyor> Ebubeyde Ramazan Ramazan'ın kadası için Ebu Bey de demiş ki inna Allah fi fitrihi yurid fi Allah diyor size bozmakta ruhsat vermemiştir ha, ta ki size meşakkat olmasın diye varavar aslama yani Muhammed kadar ramadan sorduklarında diyor ki peygamber sizden birinin iki dirhem borcu olsa bir dirhem bir dirhem verse borcunu o adam borcunu kazarmış olmaz mı diyor diyorlar ki nam ya Rasulallah Allah sizden daha affa ve müsamaha göstermeye daha müstahaktır diyor Allah diyor bu konuda daha lütufludur kerem sahibidir Bu hadis de Resulullah s.a.v'den Dar-ı Fıbni'nin sünnelinde ve Be-i aynı şekilde rivayet edilmiştir. Zaten bu mezhebe giden alimler de, Hanbeliler ve ekseri ulema bu hadisi delil almışlar ve bu görüşü ortaya koymuşlar. Yani arda -ar olması güzeldir, hoş olandır, müstahaf olandır ama şart değildir. Yani ayrı ayrı da tutsan yerine getirmiş sayılır kişi. Gene Kadı-ı Hıraq'in sözünü naklediyor. وَمَنْ دَخَلَ ف۪ي سِيَامُ تَطَعُوا۪ي۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪ Burası önemli. Sizden kim nafile bir oraca başlarsa فَخَرَجَ minhu. O oracı da bozarsa sonra فَلَا قَضَاءَ aleyhi Kaza etmesi gerekmez. فَاِنْ قَضَاهُ فَحَسَنُ Ama kaza ederse bu da güzeldir diyor. Kaza ederse bu da güzeldir. Diyor ki şimdi İbn-i وجملة ذلك أن من دخل في صيام التطو أستحب له اثماره ولم يجب فإن خرج منه فلا أقض عليه. Kishi diyor, nafile orucun niyetlenirse, onun tamamlaması güzel bir şeydir. Ama tamamlamadıysa bozduysa ona kaza gerekmez diyor. Rumi, ibn Omar, vodni Abbas hala. Ibn Omar ile ibn Abbas tam bu rivat edimish. Anhuma Ikisi de orucun sabahlamışlar summa aftara. Oroçlarını bozmuşlar. وَقَالَ اِبْنُ اَمَرْ لَا بَأْسَ i̇bn Ömer de demiş ki, bunda bir beis yoktur. مَا yekun. يَكُنْ تَعْنَذَرًا اَوْ قَدَعَ Tabi adak olan oruçlar Ramazan orucu başka. Onda bozamazsınız. Çünkü adak normalde biliyorsunuz şeriatın mekruh saydığı bir şeydir. Adak adanmaz. Resulullah'ın dediği gibi adak cimrinin malını Allah'ın cimriden çıkarmasıdır. Zaten sadaka varsa Allah ondan belayı edecek. Genelde insanlar ne diye alakadarlar? İşte çocuğum şifa bulursa ben işte bir kurban keseceğim. İşte ben böyle olursam işim yolunda giderse bir kurban keseceğim. Halbuki o kurbanın parasını daha önce Allah yolunda infak etseydi Allah zaten giderecekti onun hastalığını veya sıkıntısını. Böylelikle Allah cümriden malını çıkarmış oluyor. Zaten kaderiyle ona zaten şifa verecekti. O verse de vermese de verecekti Allah. Çünkü kaderine yazmıştı şifayı. Ancak İslam e, adağın mekruh görmesiyle beraber adak adandıktan sonra kişiye vacip kılıyor yerine getirmesini. Şimdi siz normalde Ramazan orucundan başka vacip bir orucunuz yokken kalkarken kendi de kendinize derseniz ben adıyorum ki şifa bulursam beş gün ard da oruç tutacağım. Şifa buldunuz işte o dakikadan sonra size o oruç vaciptir, farzdır. O yüzden siz o beş günlük orucu tuttuğunuz sıra, süre içerisinde nafile oruç gibi bozamazsınız. Ama pazartesi, perşembe günüydü. Dediniz ki ya Ramazan dışında bir oruç tutayım Allah rızası için. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ameller pazartesi ve perşembe günü Allah arz edilir. Ben oruçlar, amellerinin oruçluyken Allah arz edilmesini istiyorum dediniz. Hadis okudunuz, dediniz bu hadisine amel edeyim. Siz mesela pazartesi orucuna başladınız ve bozdunuz. Burada bir bahis yok, kaza etmeniz gerekinas. Kalid ibn Abbas, "Eğer saum reddi tatvolan, sonra şe'i yartaehu, kataehu." Diyor ki, İbn Abbas bir adam nafile oruç niyetlendiği zaman kesmek istiyorsa orucunu, bitirmek istiyorsa bitirebilir vaktinlendince. Ve Kalid ibn Mesud radiyallahu anh, "Ne zaman isbaha'te turidu salma, fe anta ala ahadin Ne zaman oruç tutma niyetiyle sabahladıysan diyor iki hal üzeresin. Ya istersen bozansın ya istersen devam edersin orucuna diyor. Her defa Ahmet, Hepsi de bu görüşteler. Yani nafiy orucu başladın, bozdun bunda bir beis yoktur. Wakadına Vahmed an Ahmet, Hamel amcasının oğlu oluyor İmam Mahmedi. O da Ahmetten rivayet ediyor. İla açma alası fa ala Diyor ki eğer oruç ee, için insan niyetlenirse nefsine vacip olursa affara <gülüyor> min hayri özürsüz bunu bozarsa diyor ade olmayan mekanedalekel yok. <gülüyor> Hanbelde bunu söylemiş. O zaman demiş kişi gününe gün onu kaza eder. Vahar da mahmunun alahu Ama dediğimiz gibi bu müstehaplığa yorulmuş. Yani güzeldir günle gün tutması yoksa İmam Ahmet onun üzerine farz vaciptir dememiştir. Çünkü vacip deyince ne olur? Eğer insan o vacibi yerine getirmezse kıyamet günü cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalır. Ama müstehapsa yaparsa esrini alır, yapmazsa ona bir günah yoktur. Evet. İmam Malik demiş ki, La gada aleyhi, kişi gene kaza etmez böyle bir durumda. Vahdetce cemen evcebel gada bi maru, yani Ayşe. Hanifiler demişler, Kişi nafile orucunu bozarsa kaza eder. Onlar da şu hadisi delil almışlar. Ayşeden geliyor. Anne hamkalat asbahtu e, ana Hafsa ile ben Hazreti Ömer'in kızı, Hafsa ile Hazreti Abu Bekir'in kızı Ayşe, ikisi de Peygamber'in eşi, Aleyhisselam sorsun Rabbi anhuma. Bir gün oruçunu sabahlamışlar. Fa uh diyeler ne? Bize diyor, hurma dolu bir kap geldi biz de bundan istifade ettik. Tıpkı Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem peygambere sordu. İktiya yum man makanehu. Peygamber dedi ki bugünün yerine kaza edin dedi bozulduğunuz için. Oli enha ibadatu tanzimu bin nazl fe lazimet bi shuru'iha. Bunlar demişler ki insan normalde ona vacip değil ama niyetlendikten sonra ona vacip hükmüne gelmiştir. O yüzden yerine getirmesi lazım. Ke hacci bel umreti. Hac ve umre gibi insan haccı ve umre niyetlense, atasa başlasa, hadi ben geri dönüyorum, bu kadar yeter, vazgeçtim diyemez. Bitirmesi lazım. Buna kıyas ederekten, bu hadisi de delil getirerekten demişler ki kaza gerekir. Volenel diyor, bizim mezhebimiz ise az önce saydığı Cumhur-u ulema, Merel var Müslim, Ebû Davud ve Nesai'nin Ayşe. nesai, ettiği hadisdir ki, diyor ki bizim diyor bir gün sabahladık Peygamber sordu, evimizde bir şey var mı? Dedik, yok. Öyleyse ben oruçluyum dedi. Sonra peygamber bir kap yemek getirildi, hediye edildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yedi. Biz de diyor? Ona sorduk diyor. Tüm Bize dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innena metelü savmi tatargui metelü yufreci min mâlihî sadaka. Nafile oruç tutan adamın misali şudur dedi diyor peygamber. Bir adamlar sadaka vermeye niyetlenmiş. fe inşa'a emda'a adam niyet ettikten sonra dilerse verir. <gülüyor> Ama sonra vazgeçebilir. Niyetlendi. Tam çıkartacak ki 100 milyon Allah yolunda ifade edecekti. O an bir ihtiyacı denk geldi. Adam vazgeçti. Bu adam nasıl yani sadakayı vacip olarak iade etmesi gerekmiyorsa aynı şekilde orucu da iade etmesi gerekmez dedi Allah Resulü aleyhissalatu İşte bu hadisi delil araraktan ki bu hadisi az önce ifade ettiğimiz gibi Ebu Davud, Rüslim ve Nesai rivayet etmiş. Bu hadisi e, alaraktan e, cumhur uleman demişler ki kaza gerekmez. Peki bir soru sorulsa ki dersi bununla bitiriyorum inşallah. E, i̇ki tane hadis var. Biri kaza etsin diyor. Biri böyle söylüyor. İşte geçen derste anlattığım nokta ortaya çıkıyor. Hadisleri cem etmenin 150 tane metodu vardır. İki hadis de sahiptir burada okuduğum iki hadiste. Eğer usul kaidelerine bakarsanız el emri yaptadır vücud olması lazım. Emrin vacipliği gerektirmesi lazım. Yani faziyeti. Peygamber Sa'l-i Ne demişti Ayşe ile Hafsa'ya? اَقْدِيَا يَوْمَنْ مَكَانَهُ Yerine bir gün kaza edin demişti. Burada اَقْدِيَا Emir gelmiş. Vacip olması lazım. Diğer nas vacibi açıkladığı için müstehaplığa iniyor emir. Yani oradaki emir vaciplik değil müstehaplıktır yani yaparsan güzeldir manasındadır. İşte bu yüzden ulema hadis usulünü yazmışlar, hadisleri cem etmenin metotlarını ortaya koymuşlar. O yüzden her zaman ben söylüyorum, e, günümüzün musibetlerinden biri hadis alıp ondan istimbat yapmaktır. Özellikle son dönemde bu çok yayıldı. Hatta bu gibi mezhep kitaplarına, işte fikir çöplü diyen, kendini bilmez edepsiz insanlar türede her yerde Onlar ne ilme, ne alimlere, ne de Allah ve Resulüne karşı saygısı olan insanlar değildir. Hadislerin her birini e, talim ettikten sonra, nasıfını, mensukunu bildikten sonra mesele dahi görüş beyan etmek en doğru görüş olacaktır. Aksi takdirde hata kapımızda olacaktır. İnşallah bir dahaki derse kaldığımız yerden devam edelim. Sübhaneke Allahümme ve Muhammed.